Yoksullar bekler, beklemek umuttur. O bekleyişin karşılığı üç beş kuruş. Hani ne olacak demeyin, evde yol gözleyenler var. Tütmeyen bacağa kaynamayan tencere var. Bugünler kötü günler. Karın doyurmak bir yana, soğuktan yakayı sıyırmayı, bir piknik tüp olsun alabilmeyi becermeliyiz. Neyse ki Cino yetişir imdada. Bizi köprü altına çağırır. Gider çay ocağının buğulu sıcaklığına sığınırız. Pala gülümser, çay verir, kuru ekmek. Ne bulursa işte. Orada o daracık çay ocağında bir çocuk, iki çocuk. Dermansız yaşlı dilenciler ve doktor. Sessiz, her birimiz kendi kaderinin romanını heceleyerek çayları yudumlar. Hiç konuşmadan birbirimize, puslu camdan dışarıya, akıp giden arabalara... Bize yabancı olan hayata bakarak neler düşünürüz Rüzgarlı pazarın rüzgarına kapılıp giden genç ömrümüzü tabii Şapkacıbacı böyle bir günde öldü O gün işe gelmemişti Herkesler merak etmişti Nimet ve cesur da yoktu Haber alınamamıştı Haber ertesi günde alınamayınca Nimet evde sözünü etmiş Sonra mahalleye duyurmuşlar Gidip kapısına dayanmışlar Kapı duvar, çaresiz kırıp açtıklarında Soba sönmüş, ortalıktan mırıl mırıl dolaşan bir kedi Odada küf kokusu, bilemeyiz belki de bir ceset kokusu Ceset nasıl kokar kaç kişi bilir? Hem bacının cesede benzer bir hali de yokmuş Öyle sedirde arkasında yastığı, bir dizini büküp altına almış Elinde ördüğü atkı, gözlükleri burnuna düşmüş Sanki birden içi geçmiş de kalmış, Seslenseniz sıçrayıp kalkacak gibi Televizyon açık kalmış Tam Emrem Yunus'un tarif ettiği şey İşte bir garip ölmüş Ve üç gün sonra duyulmuş Belediyeye haber verdiler Mahalleden birkaç kişi Cenaze o karla karışık yağan yağmurun altında kalktı Evi, eşyası, gençlik fotoğrafları, şapka ve atkıları Kedisi ne oldu? Ne olabilir? Ne önemi var? Kimsesizlerin hayatı neyse ölümü de odur. Sessizlik. Unutulmuş olmanın derin sessizliği. Şapkacı bacının tezgahı boş kalmıştı. Tezgahı bırak, yeri boş kalmıştı. Biz oraya geçtik. Nimet, Duran, ben. Mekanımız bayağı genişlemişti. Kimse itiraz etmedi. Şapkacı bacının yeri nimete kalmış dediklerinde, tüm pazar esnafı, kalsın, En yakını oydu diye hak vermişti. Evin eşyasını ne yaptılar bilmiyoruz ama işte bir hayır sahibi mahalleden ağzı dualı biri geride bıraktığı şapkaları, atkıları derleyip, toplayıp nimete getirmiş. İyi de etmiş. Bu miras cesurla nimetin ilk sermayesi oldu. Dişe dokunur ilk parayı bu sayede kazandılar. Hem bacının toptancısı, bundan böyle malı size vereyim ''Bacı iyi bir insandı, göreyim sizi, onu aratmayın.'' demiş. Demek ki o da iyi biri. Şu dünya yerinde duruyorsa, gök yıkılıp yer çökmüyorsa, iyilerin yüzü suyu hürmetine, nimetle cesur ara sıra mezarına gider, ruhuna fatiha okurlar. Zaten ilk kazandıkları parayla helva kotarıp, bacının helvasını bütün pazara dağıtmışlardı. Kendi gitti, adı kaldı yadigâr.'' Kime kaldı yadigar? Elbette bir yoksula. Şimdi biz burada konuşuyoruz, yoksulluktan falan dem vuruyoruz ya, kimileri şöyle diyor. Ya boşver be, konuşsan ne olacak? Bizi kim dinler? Kim adam sırasını alır? Kim yaramıza merhem olur? Ben bunlara hak veriyorum ama yine de hani ne olur ne olmaz diyerek ve ne yalan söyleyeyim biraz da kendimi tutamayarak bir şeyleri haykırmak içimi boşaltmak isteğiyle, Sesimizi bir duyan olur diye anlatıyorum Evet arkadaş duysun millet, yetkililer, medya, hükümet Duysun bizi insanlar Onlar yani zenginler Nasıl kas kas kasılıyor Nasıl yerleri titreterek yürüyor Parasını nasıl gözümüze soka soka harcıyor Bizim az biraz sesimiz çıkmış çok mu? Aslında bir haksızlık yapmak istemem Zenginlerin topunu bir torbaya koyup yardan yuvarlamak istemem. İyisi de var, kötüsü de var. Beş parmağın beşi bir mi? Bak şapkacı bacıya mal veren tüccar nimetle cesuru geri çevirmedi. Yahubunların gözü bile görmüyor. Malı çarçur ederler, senetleri ödemezler demedi. Vicdana bakacaksın arkadaş. Ahlaka adamlığa bakacaksın. Evet onların malı mülkü varsa bizim de onurumuz var. Ayak altına atamayız. Hem ne denilmiş? Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz. Bizim çok şükür gözümüz tok, gönlümüz gani. Çok istemeyiz zaten. Size yeminle söylüyorum, şöyle yoldan geçen yüz fakiri çevirin sorun. Size der ki, yok arkadaş, o kadar mal istemem. Bana yetsin kafi Kimselere muhtaç olmayayım. Çoluğumun çocuğumun nafakasını yalansız dolansız sağlayayım yeter. Yoksullar, bak inanmazsınız, paradan korkar. Korkar çünkü para adamı azdırır. İçin temiz olacak. Bu dünyanın ötesi de var. Biz haysiyetli adamlarız. En korktuğumuz şey düşmektir. Düşmek deyince yolda giderken tökezleyip düşmek değil ha. Ya nedir? Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık. ''Düşmek budur. Biz bundan korkarız. Haramdan korkarız. Ve halimizi kimse bilsin istemeyiz. Yani bizim de bir gururumuz var değil mi? Şu sulu sepkinin altında sabahtan akşama niçin dikiliyoruz? İşte yukarıda saydığımız sebepler yüzünden. Evet, durum budur. Sokaktaki adamı çevirip sorsan söylemez. Susar. Derdini içine atar. İşte onların yerine ben söyledim. Bilmem ki, iyi mi ettim, kötü mü?'' Dürümcü Baba Almanya'ya gitmedi Hani Sinan Çetin'in film gibi programına çıkmıştı da Çetin bunu 30 yıldır görmediği kızıyla buluşturmuştu Yahu nasıl anlatacağımı bilemiyorum diyor Orada milletin önünde ışıklar kameralar falan insan ayağını nereye basacağını şaşırıyor Biz işte şallak mallak sırıtarak kızla kucaklaştık Kız bayağı ağladı, anasına çekmiş, onun da gözü yaşlıydı. Ben içimi yokluyorum, yahu bu senin özbe öz kızın, öyle değil mi? Bunca yıldan sonra izini sürmüş, baba demiş, çıkıp gelmiş. Yok arkadaş, içim çöl gibi, kurumuş kalmışım, hiçbir şey duymuyorum desem inan. Ben bunu son gördüğümde el kadar bir şeydi, koca kadın olmuş, yüzü gözü boyalı. ''Eee, aradan onca yıl geçmiş. Çocuk dilini de unutmuş, çat konuşuyor. Anasını sordum, o da bilmiyor. Kadın kayıp. Öldü mü, kaldı mı, meçhul. Evlenmiş, kocası Alman. Kel kafalı, şişko bir adam. Ama sevimli, güldü durdu. ''Papa, papa'' diye bana sesleniyor. ''Yahu nasıl bir iş, gülsem mi, ağlasam mı? Neyse. Kız sürekli beni istiyor.'' ''Baba gelsin'i Almanya'ya götürelim.'' diyor. ''Ben hıkmık ettim. Bakarız.'' dedim. Öylece alkışlar arasında çıktık. Sonra dışarıda oturup konuştuk. Halleri vakitleri iyi. İyi de çocukları olmamış. ''Sana bakarız.'' dediler. ''Yahu ben bu yaştan sonra gavur ellerine nasıl gideyim?'' ''Şunun şurasında iyi kötü bir tezgah kurmuşuz, geçinip gidiyoruz.'' ''Yok.'' dedim. ''Kusura bakmayın.'' Ben buraya alışmışım, şu ocağın dumanına, kebap kokusuna bağlanmışım. Azıcık aşım, ağrımaz başım dedim. Zaten bir ayağım çukurda. Sağ olun, geldiniz, görüştük. Onca yıldan sonra tanıştık. Ama ben sana bir babalık etmemişim. Saçını koklamamışım. Tutup elinden gezdirmemişim. Ne bileyim işte, bir yabancı gibiyim ya? Sana para verelim dediler, kabul etmedim. İlla verecekseniz... Hayrıma fakir fukaraya yardım edin. Garibanı doyurun daha iyi dedim. Kız bozuldu tabii ağladı yine. Ne var burada? Neyin var? Niçin gelmiyorsun diye ısrar ediyor. Anlatamadım derdimi. Sonunda Sonunda işi şöyle bağladık. Bunlar tatil zamanı gelip beni görecekler. Tabii bizim safı olandan hiç söz etmedim. Laf bitti. Gidecekler. Bu içime dert oldu. Dedim ki Bak dedim, senin bir kardeşin var. Bu tabii şaşırdı. Nasıl yani dedi, nerede dedi. Baba bir ana ayrı dedim, benim önceki karıdan. Neden onu getirmedin dedi. Biraz saftır, yani akıldan yana zayıf dedim, birlikte kalıyoruz. Garibandır, kimi kimsesi yoktur dedim. Bana bir şey olursa unutma. O çocuk size emanet dedim. O şaşkınlıkla kalkıp gittiler. Zaten günü birliğine gelmişler. Ya koca kadın olmuş bizim kız. Ama ne çare yabancıyız sanki. Olmuyor aga, her şey vaktinde gerek. Hem kalkıp gittik diyelim. Bunları kime terk edeceğiz? Metruk fabrika duvarının dibine çökmüş, çömelmiş, kendisine melul mahzun bakan çocukları gösteriyor. Bunlar sokaklardan kağıt toplayan, ayakkabı boyayan, simit satan, Dört yol ağzında duran arabalara kağıt mendil taşıyan, tükenmiş, dibe vurmuş ailelerin çocukları. Günün bitiminde torbalarını, arabalarını iyi kötü doldurduklarında, sabahtan akşama yol tepmekten yorulup bitap düştüklerinde nefeslenmek, iki lokma bir şey yiyip açlığı bastırmak üzere babanın kapısına dayanan garibanlar. Hiçbirini geri çevirmez.'' Koç yumurtası, böbrek, et artığı, işte yiyecek ne varsa ekmek arası yapıp bunları besliyor baba. Baba Almanya'daki kızdan çok bunların babası. Memlekette ekmek arslanın ağzında. Hele sokağa mahkum olmuşsan bu arslan yedi başlı ejderha oluyor. Ejderhayı tepeleyip nafakayı çıkarmak, kaftanın ardından hazineyi bulup getirmek kadar zor. Başı karlı, dumanlı dağlardan, geçit vermez coşkun ırmaklardan, karanlık ormanlardan geçeceksin. Hayduta, haramiye, arsıza, hırsıza yakalanmayacaksın. Yahu bunlar en kabadayısı 15-16 yaşlarında çocuklar. Mendil satanlara doğru gelirsen yaş iyice düşüyor. 7-8'e kadar. E o zaman ne olacak? Bir çete kurulacak. Bir dayanışma, bir iş bölümü olacak. ''Tek başına kalamazsın, yerler yutarlar adamı.'' Gruplar genellikle akraba çocuklarından, hemşehrilerden, aynı köyden, kasabadan oluşur. En güçlü çocuk lider seçilir, kararları o verir, küçükleri görevlendirir. Aynı zamanda gözetleme ve koruma işini üstlenir. Bunlar dört yol ağzı çocuklarının bir nevi anayasası. Yasaya uymayan aforoz edilir. Bir daha o mekana giremez.'' Ancak boyacılar, simitçiler falan çokluk tek başınadır. Yine de bir hemşerilik dayanışması vardır. Şöyle ki, çöp toplayanlar diyelim Hakkari'li, boyacılar Haymanalı, simitçiler Çorumlu.